Çocuğuma kurban adını ver, vermek istiyorum. Bu olur mu demişler hocam? Olur. Yani e, kurban, yani Cenab-ı Hak yoluna, efendim kurban edilecek çocuk evlat manasına öyle bir e, anlam taşıyor. Bunun dinen bir sakıncası olmaz. Halk nazarında buna nasıl bakılıyor ona bakmak lazım. Yani mesela Azerbaycan'da sanıyorum bu tür isimler herhalde kullanılıyor. Anadolu'da da buna benzer, işte Allah abi, verdi, kurban evet. vesaire gibi isimler kullanılır. Ee, dine aykırılığı var mı? Hayır. Halk nazarında bir küçümseme durumu söz konusu olabilir mi çocuk açısından? Hayır. O konuda da hayır hayır diyorsanız kurban ismini vermenizde bir sakınca olmaz.